1339, numaralı konu, İbni Mesud'un ilim ve ameli beraber yapmaya teşvik etmesi, evet, Abdullah bin Mesud şöyle dedi, ey insanlar, ilim öğreniniz, kim ilim öğrenirse amel etsin, İbni Mesud'u bir mecliste gördüm, önce yemin etti, sonra da, sizden hiç kimse yoktur ki, Rabbi yıl baş başa kalmasın, tıpkı herhangi birinizin on dörtlük ayla baş başa kalması gibi, Rabbi, numaralı konu, ey Ademoğlu, benim hakkımda seni aldatan nedir, ey Ademoğlu, sen peygamberlere ne? ne cevap verdin ey Adem oğlu sen ilminle nasıl amel ettin diye sorguya çeker dedi